Merhaba, Yeni Bir Söz programına daha hoş geldiniz. Bugün 15 Aralık, saatlerinin 16.30'u gösteriyor. Aslında programımızı takip edenler varsa biz geçen hafta yine Cem'le birlikte 19. Eğitim Şurası ile ilgili bir program çekmiştik. Bugün de geçen hafta biraz kendisiyle kısa sürede sohbet etme imkanı bulduğumuz Hüseyin Bey ile birlikteyiz. Hüseyin Tosu, Eğitim Sen Üçnoğlu Şube Başkanı kendisi. Evet. Hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkürler. Tekrar teşekkürler. Geçen hafta bize zaman ayırdınız telefonda. Bugün buraya kadar geldiniz. Cem'le birlikteyiz. Merhaba. Ee, dinleyicilerimiz. Aslında geçen hafta ERG'den de bir konuğumuz vardı Hı -hı. Alper Bey. Ve bir sürü bir sürü şeyden konuştuk aslında genel olarak Şura'nın kararları nasıl etkileyeceği. şuranın durumu. Evet aslında çok... e, nasıl bir süreçten geçtiği, Hı -hı. E, Şura'daki katılımcıların nasıl olduğu. Ama bugün aslında daha genel bir perspektiften bakacağız Hüseyin evet. Bey'le. E, i̇lk başta ben şunu çok merak ediyorum. sen olarak Şura'nın kararlarını nasıl değerlendiriyorsunuz? Yani şuranın kararlarını bir kere e, karar alış süreci itibariyle hazırlanış hazırlanış süreci itibariyle çok sağlıklı olmadığını, hı hı. demokratik olmadığını, doğrudan iktidarın eee belirlemiş olduğu bir çerçevede geliştiğini, ideolojik onun iktidarın ideolojisi çerçevesinde geliştiğini ve dolayı e, katılımcılar itibariyle tamamen iktidara yakın ta, e, kişiler tarafından e, katılımın gerçekleştiği e, ve içerik olarak da ee, esasında 18. Milli Eğitim Şurasının e, bir devamı e, orada 4 artı 4 de başlayan bir gericileştirme, muhafazakarlaştırma, dindarlaştırma e, kararları alınmıştı ve daha sonra kanunlaştı. Bugün de onun eksik kalan işte karma eğitim, dinin bütün sınıflarda yaygınlaştırması yani yine dini esas alan, dini referans alan eğitimin yeniden şekillendirilmesi kalan eksiklerin tamamlanması şeklinde bir gelişme var. Dolayısıyla biz burada yani biz bu sonuç e, kurultayın e, hazırlık sürecine bakıldığında işte 18. Milli Eğitim Şurasına bakıldığında bizim açımızdan çok sürpriz olmadı. Bizim bekleniyordu. Bunu engellemek için çok çaba sarf ettik. E, Birçok kararı da orada eğitimselin muhalefetiyle katılımcı arkadaşlarımızın Oradaki direnciyle e, birçok çıkması muhtemel olumsuz kararın çıkmasını engelledi. Karma eğitim bunlardan biri. E, Osmanlıcan'ın bütün okullarda zorunlu hale getirilmesi yine arkadaşlarımızın muhalefeti üzerinde engellendi. Seçmeli derse dönüştürüldü. Dolayısıyla biz e, şura kararlarını e, eğitimin sorunlarını ele alma konusunda yetersiz buluyoruz. Ee, ...öğretmenlerin sorunlarını ele alma konusunda yetersiz hı hı. buluyoruz. Eğitimin içinde bulunduğu çok ciddi sorunlar var. Bu sorunların tartışılması gerekiyordu. Şuura buna hizmet etmeliydi. Eğitimle ilgili yaşanan sıkıntıları çözmeye dönük alternatifler üretilmeliydi. Ama yapılan tek şey... ...AKP'nin ideolojisini hayata geçirebilmek için... ...milli eğitimi yeniden dizayn etmenin araçlarını yaratma. Ee, buna dair işte e, bunun politikasını geliştirme... Bundan ibaret yani 18'in bir devamı niteliğinde bir bütün bakıldığında işte eğitimi daha fazla nasıl muhafazakarlaştırırız nasıl dindarlaştırırız ve nasıl piyasalaştırırız ee, Öğrencileri nasıl tip yetiştiririz işte alınan kararlardan biri okul güvenliğiyle ilgili buna hizmet eden bir karar ee, bu açıdan. Ee, Şura kararları e, bizim açımızdan e, kabul edilmesi mümkün olmayan kararlardır ve biz e, bunun kararlarının kanuna dönüşmemesi için elimizden geleni yapacağız. Hı hı. E, biz sizle geçen hafta konuştuktan sonra e, hani eğitim senasında bir yerde e, söz verdik ve gelecek evet. hafta tekrar gireceğiz gibi planlama yaptık ama aynı zamanda başka sindikalardan da fikir alın diye bir sosyal medyadan bir çağrı da yaptık aslında hı. hani e, bu Şura'ya katılan veya Şura'da aktif veya izleyici rol oynayan sendikalardan bize bizim programımıza konuk olmak isteyenler olur mu diye. Hı hı. Aynı zamanda ben eğitim bir senede mail attık ama onlardan da bir yanıt gelmedi. Sanırım böyle bir problem var. Yani bazı sendikalar... ...o Şura'da yer alırken... Evet. E, ...önerileri de getiriyorlar... Evet. ...ama bu öneriler bir şekilde kamuoyunda da... ...gerekçeleri paylaşılmıyor... Hı -hı. ...yani öneriler paylaşılıyor... ...bir şekilde Hı -hı. zaten kamu evet. e, kamuoyuna... E, ...haber oluyorlar... ...ama bunun nasıl bir gerekçeyle yapıldığı... Hı -hı. E, ...sadece... E, ...devlet büyüklerimizin... ...işte Şura'nın başlangıcında... Hı -hı. Ya, ...25 yaptıkları konuşmalarla... ...hanlaşılıyor... Evet. ...buradan biz neler çıkartabiliyorsak... ...neler yorumlanabiliyorsa... Evet. E, yani şunu demeye çalışıyorum. Bunu da bir aslında bir e, şeffaflık bakımından geçen haftaki programda epey konuşmuştuk. E, yani hem sürecin şeffaf işlememesi durumu var. Hı -hı. Bir yandan da hiçbir şeyin gerekçelendirmemesi ve yarın bugün bu Şura'nın sonuçları ortaya Hı -hı. çıktı ve sallıyorum. 10 sene boyunca bu Hı -hı. işlendi. Bu e, Şura'da alınan kararlar mesela e, or Milliyet Bakanlık tarafından kabul edildi. Bunların yanlış yola gittiğiyle ilgili herhangi bir sorgulama içerisine girilemeyecek çünkü gerekçesini bilmiyoruz. Evet yani ortada zaten öyle bilimsel bir çalışma bir tartışma kamuoyuna açık kamuoyunu bilgilendiren bir çalışma olmadı yani bir... E, proje var e, AKP'nin işte 2023 projesi var. Bir de çok özür dilerim bir şey söylemek istiyorum yanlışsam düzeltin evet. sanırım basına kapalı yapıldı değil mi şura? E, sadece e, <gülüyor> resmi haber ajansı <gülüyor> Anadolu Ajansı <gülüyor> e, takip ediyor. Bunu da verelim çünkü evet, aslında evet. çok yanlış bir bilgi de alıyoruz evet, aslında. Yani biz <gülüyor> orada da bizim temsilcilerimiz aracılığıyla biz oradaki gelişmeleri <gülüyor> anbean, Twitter <gülüyor> üzerinde, sosyal medya üzerinde kamuoyuyla paylaştık ama basına kapalı <gülüyor> Anadolu Ajansı üzerinden. Bir bilgilendirme söz konusu. Şimdi sendikalardan işte aslında o çağrı keşke karşılık bulsaydı da burada Hı. sendikalarla karşılıklı oturup taraflar olarak işe bakışımızı ortaya koymuş olsaydık. Bu işin en önemli, en önemli tarafı eğitim bir sen. Eğitim bir sen'in rolü burada çok önemli. Bize göre işte AKP'nin eğitim içerisindeki temsilcisidir. Sendika işlebi vesaire de yoktur. AKP'nin politikalarını hayata geçirebilmek için. Çalışmalar yürütmektedirler. Oradan oradaki o politikaya, ideolojiye uygun önermeler sunmaktadırlar. Dört artı dört de yine bu eğitim bir senin önerisi üzerine gerçekleşmişti. Bu dönemde de işte Sendikan esasında e, eğitimin e, içeriğine dair daha bilimsel e, önermeler getirmesi gerekirken ya da işte öğretmenlere dair sorunlarını tartışması gerekirken eğitimin içindeler. E, dersliklere ilişkin sorunlar var fizik altyapıya ilişkin sorunlar var bunları e, getirip tartışmaları gerekirken yapılması, yapılan sadece işte AKP'nin e, ideolojisine hizmet eden önermeleri hayata geçirmektir bunları e, açık açık tartışabilse kamuoyu önünde kamuoyu e, eminim ki bu konuda daha sağlıklı bilgi alacaktır ama burada tek taraflı bir dayatma var bir yönlendirme var zaten egemen oldukları bir medya var. Dolayısıyla bu medya üzerinden e, yaptıklarını e, işte kendilerine göre, kendi politikalarına göre gerekçelendiriyorlar. E, oradaki tartışmalarda da e, şuradaki şuranın demokratik bir meclis stresi aslında. böyle olması gerekiyor. Ama orada eğitim sen dışında işe muhalif olan hiç kimse yok oluşturulmuş olan işte bir tiyatral bir ortam. Bu tiyatral ortamda kendi görüşlerini getiriyorlar. İşte veliyi de kendileri seçmişler getiriyorlar. Kendilerine yakın veliler. Öğrenci de kendilerine yakın kişilerden oluşuyor. Bürokrasi zaten aynı durumda. Bu ortamda işte Can canhıraş ...bu eğitimin toplumun gittikçe muhafazakarlaşmasına, dindarlaşmasına yol açabilecek kararları engellemek için bir çaba içerisinde oluyor. Dolayısıyla ne demokratik bir ortam var, ne demokratik bir tartışma var, ne de önermelerin bir bilimselliği var. Tamamen dini referanslarla getirilmiş önermelerdir. Bunlara, bilmiyorum ayrıntılarına girecek miyiz, bu önermeleri tek tek tartışacak mıyız? <gülüyor> Mesela aslında... Ee, önermelerin birçoğu zaten imam hatipler yoluyla hayata geçirildi geçiriliyor yani bu 4 artı 4 eğitimdeki kırılmanın başlangıcı 4 artı 4 ile birlikte okullar başladı başlandı ve 4 artı 4'ten sonra zaten temel getirmesinin nedeni imam hatip ortaokullarını açmaktı o tarihten sonra milli eğitimin temel görevi nerede nasıl imam hatip açarız ee, milli eğitim ilçe milli eğitimler buna göre kendilerini programlıyorlar iller buna göre programlıyorlar. Eğitim sen, eğitim bir sen kendini buna göre programlıyor. Her dönem yapılan şey işte e, burada imam hatip yok, açabilir miyiz, veli tepkisi ne olur, öğretmen tepkisi ne olur? Buna göre planlama yapmak ve kendilerine göre elli yıllık bir planlama olarak bunu ifade ediyorlar. E, i̇çinde bulunduğumuz dönem içerisinde bu 2014-2015 eğitim öğretim dönemi içerisinde bizim bulunduğumuz bölgede 8-9 okulda okul içerisinde okulaştılar. Yani birer sınıf, ikişer sınıf, imam hatipler açtılar. Orada zaten karma eğitim bitirilmiş vaziyette. İmam hatip ortaokullarında kız sınıfları var, erkek sınıfları var. Yine imam hatip okulları liseler, yeni liseler açıldı. Açılan liselerde zaten karma eğitim bitirilmiş vaziyette. Ee, sabahçılar kızlar oluyor, öğrenciler erkekler oluyor. Dolayısıyla e, dini eğitim zaten ağırlıklı dini eğitim bölüyor aslında o imam hatip modelini bütün e, okullara dayatmak istiyorlar bu şuralar Hı -hı. yoluyla yani uygulaması aslında olan bir şey veya ama. bunu bir şekilde evet. gizli saklı veya hani... ha, yo, yo, zaten açıktan, yapıyorlar. açıktan yapılıyorlar tabii, tabii, yani e, kız sınıfları Hı -hı. ayrı erkek sınıfları ayrı liselerde işte tam imam hatip olanlarda e, işte sa kızlar sabahçı erkekler öğrenci ya da tersi ama nihayetinde zaten bu var e, işte, zemini bu sübyen mektepleri yani. aracılığıyla okul hı. öncesi çocuklara hı hı. dini eğitim zaten veriyorlar yani hı hı. zaten bu var. E, işte Bir de her yere afişlerini de asıyorlar. Evet her yere evet. afişlerini de asıyorlar eğitimini de veriyorlar işte daha 6-7 yaşındaki çocukları alıyorlar e, cennet cehennem e, işte günah sevap vesaire soyut kavramlarla çocukların kafasını bulandırıyorlar. Hele o yaş çocuklarının yani soyut diye bir algısı yok. Her şeyi somut öğreniyor. Çocukların soyut yaş kavramı sanırım 10 yaşından sonra çocukta oturan evet, bir şey. Evet, Ve 1. Evet. 2. sınıf çocuklarına din dersi zorunu din, din dersi evet. koymaya çalışıyorlar. Evet. Ama bu çocukta yaratabileceği psikolojiyi hiç düşünmüyorlar sanırım. Yani 1. sınıf öğrencisi cehenneme gireceğini düşünüp acaba ne evet. hissedecek, neden korkacak, nasıl davranacak bunu hiç düşünmeden aslında yetiştirdikleri nesili bir anda muhafazakar yapmaya çalışırken bir noktada da e, ...psikolojisini alt üst ediyorlar. Kesinlikle. Yani çocukları belki işte okuldan soğutacaklar. E, eğitim hayatlarına belki bir şekilde olumsuz yansıyacaktır. Bu gelecekte ne olumsuz yansıtacak, yansıyacaktır. Ama de iktidar kendi ideolojisini taşıyan... ...kendine Hı -hı. biat eden, e, söylenene itiraz etmeyen... ...sorgulamayan nesiller yetiştirmek istiyor. Bunun adı da dindar nesil. Yani dindar neslin yetiştirilmesinin nedeni... ...o dindar neslin cennete cennete gönderme isteğinden kaynaklanmıyor. Burada bir sistem var, bir sömürüş sistemi var. Bu sistemi sorgulamayan bireyler aranıyor. İtiraz etmeyen bireyler aranıyor. Her söyleneni yapan bireyler aranıyor. Bu da eğitim aracılığıyla yapılıyor. İşte bunun dört e, artı dörtle yaşını işte ortaokula indirmişlerdi. Şimdi işte okul öncesine kadar e, hedefleniyor. Özellikle bu okul öncesi değerler Değer eğitimi e, buna hizmet ediyor. Hı -hı. Yine birinci, ikinci, üçüncü sınıfta ...din dersinin zorunlu olması buna hizmet ediyor... ...bir de biliyorsunuz... ...yani işte ahim kararları var... ...bu Cem Bakfın'ın sanırım... ...açtığı dava hmm. üzerine... ...Alevi evet, derneklerinin... Evet, ...burada din dersinin zorunlu olmasının... ...insan haklarına aykırı olduğu... ...kararı var... Hmm. ...işte anayasanın 90. maddesi gereği... ...bu artık iştahat hükmündedir... ...buna uygun iktidarın bir düzenleme... ...yapması gerekirken tam tersini yapıyor... Yani e, madem diyor ahim böyle bir karar aldı biz işte daha geriden başlayalım o zaman birinci, ikinci, üçüncü sınıfada din dersini getirmiş Dizelim oldular. E, yani baştan sona e, sıkıntılı bir de işte uygulamalara bakıldığında yani bu idarecilerin değişimi gerçekleşti mesela. Bu da buna aslında bu uygulamaları kolaylaştıran, e, buna e, bu var olan işte okul açmaları ya da dini eğitimi, ...biraz daha yaygınlaştıran e, uygulamalara hizmet edecektir. E, bir bütün düşünüyorlar eğitimi. Yani kadroyu ona göre tahsis ediyorlar. İdareciyi ona göre tahsis ediyorlar. Okullarda zorunu seçmeli derslere yaygınlaştırdılar. Şimdi bu yeni e, seçilmiş olan e, işte 16 bin hı hı. ne yakın idareci alındı ve yeni yerine atananların tamamı eğitim bir senli... Ee, müdür yardımcılarıyla birlikte ortalama bu sayı yüz bine varıyor ve bunların tamamı AKP'ye yakın insanlardan oluşuyor. Bunlar muhtemelen önümüzdeki dönem e, seçmeli din derslerini biraz daha çoğaltacaklardır. İşte ortalama beş altı saat seçmeli din dersi var. Bunların tamamını belki paket halinde zorunlu hale getireceklerdir. Dolayısıyla yani kadrosuyla, yönetmeliğiyle, içeriğiyle, müfredatıyla, her şeyiyle kendi ideolojilerini hayata geçirebilecek ortamlar yaratmaya çalışıyorlar senin söylediğinden aklıma şey de geldi deniz afişler asıyorlar Hı -hı. demiştin ya aslında Hı -hı. yani anayasada sosyal devlet olduğunu da yazıyor evet. ama e, bir yandan da gerçekten bütün imkanları yani olayı bir eğitimci gözüyle baktığımız zaman zaten ters giden bir şeyler var Hı -hı. E, ama bir yandan da e, bir ...yurttaş olarak bakalım... ...yani vergimiz, vergi mükellefi olarak... ...oraya bir vergi veriyoruz ama bu vergilerin aslında... ...birçoğunun gittiği yer... ...aslında bir teşvik... Evet. ...bir teşviğe harcanıyor C işte... Sözünü kestim özür dilerim yok. ama yaklaşık... ...300'e yakın program çektik ve 300'e yakın programda... ...sürekli ya biz sosyal devlet değil miydik... ...anayasada bu yazmıyor muydu diye buradan... <gülüyor> ya bu ...içimizi her döktük... ...ama her seferinde hatırlatmak... yok arkadaş... ...biz sosyal devlet falan değiliz diyerek bu masadan Hı -hı. kalktık... ...yani bir mikrofonda konuştuklarımız var... Bir de çıktıktan sonra neler konuştuğumuz var kendimizde. Bir de sanırım. Hiçbirinde de hayır sosyal devlet değiliz sadece Hı -hı. öyle yazıyor. Yani işte eğitimimizin e, iyi olduğunu söylüyorlar ama içeriğine girip konuştuğumuz evet. zaman ne kadar geriye gittiğini görüyoruz. Hı -hı. Sağlıkta da. Her Hı -hı. şeyde bu böyle işliyor. Hı -hı. Bir yandan zaten eşit olmayan da bir devletiz evet. aynı anlamda. Çünkü yani televizyonlarda işte radyolarda medya araçlarında izlediğimiz çoğu programda... E, bu şuradaki, şurada, şurada ortaya çıkan e, şeyleri savunanların söylediği şey %99 Müslüman olan bir ülke. Bu ve hani aslında bu e, din kültürü dersini bir andan e, kendi tanımlarıyla e, bu din ve etik e, anlamında bir ders olacak. Hı hı. Bütün dinler... ...bahsedince ne hiç bahsetmiyorlar zaten... Hı -hı. ...işte ahlak bilgisi, etik bilgisi... Hı -hı. ...vesaire gibi bir şeyden bahsediyorlar... ...bir yandan da soyut somut kavramları da... ...biraz farklı gibi Hı -hı. geliyor bana... Ee, ...en son işte... E, ...yine bir programda rastladım... Ee, ...yani soyut... ...zaten işte Allah inancı... ...zaten soyut bir şey değildir... ...tamamen Hı -hı. somut bir şey... ...etrafımızda görmüyorsunuz bunu gibi bir... ...mesela... Ee, gerekçeyle, gerekçelendirmeyle bunu söylüyordu. Yani gerçekten tanımlardı galiba fark ediyor. Onların eşitlik anlayışı Hı -hı. onlar demek istemiyorum ötekileştirmeden Hı -hı. ama dedim gerçi de ee, yani bir şey durumu var. Ee, farklı anlama e, kavramları değil mi? Yani sanki bu şuraya başlamadan önce galiba bir kavramlar sözlüğü çıkartıp ortaklaşa bunun üzerine konuşmamız gerekiyordu gibi geliyor Çünkü bana. Çünkü çok aynı dilden Hı -hı. bahsetmiyoruz sanki evet. değil mi? Evet. evet yani onların e, işte eğitimden algıladıklarıyla ya da işte bizim o soyut somut kavramlarından algıladıklarımızla da e, ne yazık ki iktidarın algıladığı şey aynı şey değil. Bizim eğitimde algıladığımız şey ile iktidarın eğitimde algıladığı ya da beklentisi aynı değil. Beklenti aynı olmayınca e, çözüm önerileri de farklılaşıyor. İktidar eğitim denince işte e, dindar. Ve bir nesil yetiştirmeyi esas alan bir eğitim anlayışını öngörüyor. Biz eğitim denince bilimsel temellerde eğitim alan, bilimi esas alan, soran, sorgulayan, hakkını arayan, iyi bir yurttaş yetiştirmeyi hedefleyen bir eğitimi öngörüyoruz. Dolayısıyla beklentiler farklı olunca o beklentilere uygun politikalar da farklılaşıyor doğal olarak. Böyle Buna ilişkin kısaca özetleyeyim ben Peki e, şimdi 19. Eğitim Şurası yapıldı hı. ve e, bunun kararları bekleniliyor Eğitim evet. Şurası'nın niteliğinin iyi olmadığından da bahsettik evet. Katılımların çok orantısız olduğundan da bahsettik evet. Peki Eğitim Şurası hiç olmasa evet. nasıl bir süreç işler? E, ya da nasıl bir şimdilik isimine eğitim şurası diyelim ama nasıl bir süreç olmalıydı? Hı hı. Olması gereken neydi? Olması gereken şuydu aslında şura önemli. Yani hı hı. dediğim gibi eğitimin taraflarının bir araya geldiği e, hı hı. ve eğitimin sorunlarının tartışıldığı, hı hı. geleceğe dair önermelerin, çözüm önerilerinin oluşturulduğu e, büyük meclislerdir, toplantılardır. E, ve bu şuraların hazırlık süreçleri vardır. Önermeler gündem o hazırlık hı hı. sürecinde oturur, e, oluşturulur. Şimdi olması gereken şuydu. Bir kere o oluşum sürecinin çok demokratik olması gerekiyordu. Hı hı. Eğitimin taraflarının e, belirli bir ideolojiye yakın olanlardan değil... E, ...eğitimde var olan tarafları gerçek anlamda ifade edebilecek kişilerden oluşması gerekiyordu. E, sendikaların katılımına önem verilmesi gerekiyordu. Toplumun e, demokratik kit örgütlerinin katılımına önem verilmek gerekiyordu. Veli derneklerimiz var, öğrenci dernekleri var, öğrenci temsilcileri var... Bunların katılımını esas almak gerekiyordu ve bura üzerinde yerellerde yürüyen tartışmalar üzerinden bu merkezi şuranın yapılması sağlıklı sonuçlar verirdi. Ama baştan beri yapılan şey şu oldu illerde tamamen kendilerine yakın kişilerden oluşan topluluklarla konular tartışıldı. Şura bu şekilde hazırlık süreci gerçekleşti. Biz sadece eğitim sen olarak iki toplantıya dahil olabildik. Onun dışındaki toplantıların hiçbirine davet edilmedik. Ve Şura'daki toplantıya da biraz da Metezor'uyla kendimizi dayatarak Orada dört arkadaşımız temsilci olabildi Şimdi tek taraflı bir anlayışın Dayatmasıyla oluşan bir tartışma Tartışma olmayacaktır o bir dayatma Olacaktır oradaki kararlar tartışılara Alınan kararlar olmayacaktır Bir grubun bir anlayışın siyasal Dayatmasıyla ortaya Çıkacaktır nitekim yaşanan bu Şura'nın yoksa Şura önemlidir yani eğitim Sorunlarının tartışıldığı ...eğer demokratik katılımcı olabilseydi... Hı hı. E, ...eğitimin ciddi sorunları var. Bakın bizim... E, ...işte geçen açıklandığı OECD ülkeleri içerisinde... ...65 ülke içerisinde... E, ...matematikte... ...43. galiba... E, ...okuduğunu anlamada... ...45. sıradayız. Yani eğitimde gerilerdeyiz. Uluslararası denemelerin hepsinde... ...ne yazık ki iyi durumda değiliz. Hı hı. E, ülke içerisinde... E, ya da işte böyle çok bölgesel gitmeyelim İstanbul içerisinde İstanbul'un merkezi okullarıyla daha taşta olan okullar arasında ciddi anlamda eğitim parkı var bölgeler arasında ciddi eğitim parkı var fiziki altyapı sorunu var e, bu yılın başında gördük işte 110 bin öğrenci Teok'tan kaynaklı bir yere yerleşemedi. Öğrencilerimizin, çocuklarımızın gidebileceği nitelikli okul sayısı çok sınırlandırılmış vaziyette. Okulların büyük çoğunluğu dönüştürülmüş. İmam Hatip ya da meslek lisesine dönüştürülmüş. E, derslik yok. Ama derslik yokken e, iktidar bir tarafta da özel e, okulları teşvik etmek için öğrenci başına 2500 özel okula giden öğrenci başına 2500 ile 5500 arası bir teşvik veriyor. Yani kaynaklar e, eğitimin, kamusal eğitimin, parasız eğitimin geliştirmesi için kullanılmıyor tam tersine eğitim bir meta olarak değerlendirilerek özel okulların geliştirilmesi için kullanılıyor. Bunların tartışılması gerekiyordu. Yine öğretmenlerle ilgili ciddi özlük haklarıyla ilgili sıkıntılar var. Hı hı. Öğretmenlerin çalışma koşullarından kaynaklı problemleri var. Ekonomik anlamda yaşadıkları sıkıntılar var. İdarecilerin atanmasıyla ilgili sıkıntılar var. Bütün bunların şura bu işe yarar. Yani bu hı hı eğitim ve eğitimcilerle ilgili sorunların tartışıldığı bir yerdir ama burada belirli bir ideolojinin kendini dayattığı kendi politikalarını dayattığı bir platforma dönüşmüştür. Ee, dolayısıyla iktidar zaten yapacaklarını hı hı. zaten aldığı kararları şura aracılığıyla e, kamuya e, kamuya sunuyor tartıştırıyor e, daha olgunlaşmasını sağlıyor Bunun dışında bir işe yaramamıştır şura Dolayısıyla bu açıdan bizim e, şura kararlarını e, işte çok sağlıklı. ...bulmuyoruz, doğru da bulmuyoruz, kabul de etmiyoruz. Aslında çok fazla süremiz kalmadı, sanırım bir dört ya da beş dakika kadar süremiz kaldı. Evet. Ee, ben şunu da merak ediyorum, ee, eğer doğru anladıysam lütfen eksikliyim varsa düzeltin. Ee, bunlar aslında şu anda mecliste görüşülecek ve sonra bakanlar kurulu onaylarsa geçecek tasarılar Bu tavsiye niteliğinde <gülüyor> kararlar. Burada Milli Eğitim Komisyonu, işte Milli Eğitim Bakanlığı... <gülüyor> değerlendirir. Hı -hı. Bu işte sanırım 170'e yakın alınan bir Hı -hı. karar var. Bu karar içerisinde, kararlar içerisinde işte kendilerince uygun bulduklarını kanunlaştırmaya çalışacaklar. Peki sizce bütün bu konuştuklarımızda uygun bulunacak mı? Ee, İktarın yani bir hedefi Hı -hı. var. Ee, i̇şte dindar, muhafazakar, Hı -hı. piyasacı bir eğitim anlayışı var. Ee, i̇şte 18. sekizinci kararıdır. 4 artı 4. Dolayısıyla bizim buradaki kaygımız İktidar işte bu şura kararları içerisinde olumlu olanlar da var hı. ama bu olumlu olanlardan ziyade e, işte din dersinin birinci, ikinci, üçüncü sınıfta zorunlu hale getirilmesi, okul öncesi değerler eğitiminin e, kan e, alınması, yine karma eğitim geçmedi ama karma eğitimi gündemlerini almaları. Ee, din dersinin bir saatten iki saate çıkarılması, hı hı. Ee, Osmanlıcan'ın işte zorunlu hale işte Cumhurbaşkanı'nın da açıklaması oldu. Hı hı. Ee, öyle ya da böyle bu işi bu dersi vereceğiz diye bir dayatma o da bir talimat. Muhtemelen Osmanlıcayı bu şekilde hayata geçirecekler belki zorunu yapacaklar. Ee, güvenlik okul güvenliği ile ilgili alınan kararlar var belki bunlar kanunlaştırılır. Orada işte tamamen öğrencileri potansiyel suçlu olarak gören öğrencilerle ilgili işte emniyetle işbirliği halinde öğrencilerin geçmişini vesaire araştıran e, kararlar var. Bunlar belki kanunlaşabilir. Yani biz burada kaygı duyduğumuz bu konuların e, açıkçası hükümet tarafından gündeme getirileceğini meclise sunulacağı konusunda kaygılarımız var. Ama buna dönükte hazırlıklarımız var. E, yani iktidar da buradan bir kez, bir kez daha açıklayalım. Yani bu, bu işi böyle e, kolaysan zannetmesinler biz eğitim sen olarak dört artı dört sürecinde de gündeme geldiğinde iki gün iş bıraktık Ankara'da gaz job, e, gaza rağmen job'a rağmen iki gün direndik orada e, yine benzer bir süreç yaşanacaktır biz e, bu kanunların ya da işte bu şekilde e, getirmeyi düşündükleri Hususları geçirmemek için elimizden geleni yapacağız. Alanlarda olacağız. Ee, her türlü mücadeleyi yürüteceğiz. Onu da ifade etmiş olalım. Ben de gericiliğe karşı çıkan üniversite öğrencileri adına söyleyeyim yanınızdayız. Evet, yani biz de bunları de. izliyor olacağız ve evet. takip ediyor olacağız. Çok teşekkürler programda teşekkür katıldığınız ederim. için Hüseyin Bey. Evet. Ben son olarak ee, aslında e şunu söylemek istiyorum. Yani böyle kısaca benim de bir arzum var. Hı. Ee, yani haftalardır eğitim sisteminden konuşuyoruz. Daha önce Veli derden de bir konuklarımız vardı ve konuştuk. Ama ben şunu da hatırlıyorum. Ben e, 6 yaşında kafasına lavabo düşerek ölen... E, Efe Boz'un Boz annesiyle de bir program yaptım. Hı hı. Ve e, Efe Boz'u kimse geri getiremeyecek. 12 yaşında 13 kurşunda ölen Uğur Kaymaz'ı da kimse geri getiremeyecek. Ve ben artık medyada... Ee, ...zorunlu Osmanlıca dersini dinlemek istemiyorum... ...Uğur Kaymaz'ın da görsel olmasını istiyorum... ...Efe Boz'un da görsel olmasını istiyorum... <gülüyor> ...ben bunları da görebilmek istiyorum... ...gericiliğe karşı çıkan insanların da sesini duymak istiyorum... ...ve gerçekten Hüseyin Bey buraya geldiğiniz için teşekkür ederim ben size... Teşekkür ederim... Tamam. Ee, aslında şöyle bir son bir duyuru yapacağım ben de... ...Cumartesi günü denize beraber gitmiş olduğumuz <gülüyor> bir... E, ...Beyoğlu sinemasında galası gerçekleşen Küçük karabalıklar bir film vardı, Güneydoğu'da ço Hı -hı. Çocuk Olmak Üzerine. yani Aslında açıkça söylemek gerekirse devlet dersinde Öldürülen e Çocuklar, e çocuklar e başlığıyla e başladı film. Haluk ezelakay Ezel Akay, Cem Terbiyeli, Serpil Güler ve Önder İnce'nin yönettiği bir filmdi. Hı -hı. E Bu film e e sinemada kolay kolay oynayamayacak bir film gibi. Maalesef, Maalesef Daha ana doğrusu... medyanın. ...çok gelir getireceğini düşünmediği bir evet, film olduğu bu için. bu zaten şeyde de galada söylenmişti. Hı hı. E, Yalnız İmece TV'de 21 Aralık e, pazar günü saat 20.30'da filmin bir gösterimi olacak... Hı hı. Ee, biz filmi çok beğendik, size de öneriyoruz. Bir de eğer mümkün olursa belki filmin yönetmenleriyle bir radyo programı yapmayı planlıyoruz. Evet. Çünkü e, umarım filmi izlersiniz ve izledikten sonra siz de beğenirsiniz. Uzun zamandır e, bence ülkeyi çok iyi anlatan, çocukların sesine yer veren, ülke politikaları üzerine derin eleştiriler sahibi olan bir belgesel film. Hı hı. İyi seyirler diyelim şimdiden. Evet, bizle olursa. ilgili e, yorumlarınız da olursa Cemdi. <gülüyor> Pardon, kendi mailini veriyorum ben. <gülüyor> Ses Kütüren Radio etgmail.com gmail -mail, mail adresimizden bize ulaşabilirsiniz. Haftaya görüşmek üzere. Hoşçakalın. Ses Kütüren, bir çocuk hakları programı.